Sesli Meram 331, Karşı Radyo 203, 26 Ekim 2021, Salı günü dinleyeceksiniz siz bu kaydı Karşı Radyo'da. Anlattığımız, paylaştığımız ve meram eylediğimiz bir meram, bir arzi hal ve bir durum taahhülüdür. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti, Sesli Meram'ın kayıt kütüğü, Karşı Radyo'da başlıyor bir kere daha. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar mottosuyla. Anlattığımız, paylaştığımız ve erinmeksiz her zaman tekrar ettiğimiz bir denklem var. Uçurum, çukur ve vatan. Bir ülkeyi yeni, yepyeni diye tanımlarken olur olmadık her biçimde bir dünü yeniden var etmek söz konusu edilendir. Dünün algısı ve olgusunda kendisine yer bulan hangi cerahat, hangi kötücük davranış, hangi damgalama ve yaftalarla işaretleme söz konusuyla bugün tüm o yenide de sürekli güncellenir. Bir yeni tiradı var edilirken aslında dünün mutlak salt ve doğrudan kırılganlığı, karanlığı yeniden ve yeniden üretilendir. Cerahat öylesine afaki bir halle yenilenir ki kimi zaman bir sergi, kimi zaman bir haber metni, kimi zaman bir reklamın sınırlarından gündelik hayata yollarır bütün kötülük. Bir habis ur gibi yaşamı var eden o dinamiklerin içleri boşaltılır her zaman olduğu üzere ve biçimsiz bir biçimde, hakkında hukukunda, sözünde hürriyet mefhumunun da boşa düşürüldüğü ve yekpare bir sahneleme günceyi kapsar. Bir tebiye zikredilen durmak yok yola devam, şiarının yekünde bir mahvetme rötörü oldu. dibine kadar da batmaya devam eden bir menzilin hakikatlerinden birisi olarak sıradana bildirilir. Böyle bir halin içinde o hayat hakkından hiç eser bırakılır ya da kalır mı? Medyaskoptan aktarayım. Geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden biriydi ama o gün gidiyor hep. Halkların Demokratik Partisi Ekonomi Komisyonu 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin komisyonda görüşmeler öncesi Büyük Millet Meclisi önünde bir toplantı düzenler. Meclis önünde yapılan toplantıya HDP Eşkenal Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garopayla'nın yanı sıra Milletvekilleri Ayşe Acar Bacaran, Rıdvan Turan ve Necdet İpekgüz de katılır. Vekiller toplantıdan sonra meclis kampüsü içinde ve meclis başkanlığı makamını bulunduğu yol üzerinde dövizlerle yürürler. Bıçak kimiye dayandı. Saray bunun farkında değil. Bütçe halka değil yandaşlara yapılıyor. Halkın talepleri var ancak bunlar görmezden geliniyor ve bu nedenle bu yürüyüşü gerçekleştirdik diye bildirdiler. Garopayla. Saraya değil halka bütçe yandaşa değil halka bütçe sloganları atılır. Paylan bu arada bütçenin halka beklentisine göre düzenlenmediğini söyler. Bu bütçe %1'in bütçesidir. Bu bütçe savaşın, sarayın ve yandaşın bütçesidir. Tüm yurttaşlarımızın talepleri var ancak bunlar bütçeye yansımadı. Kaynaklar savaşa yandaşlara aktarılıyor. Lüks şatafat için harcanıyor. Oysa işçilerimiz açlık sınırının altında bir maaşla karşı karşıyalar. Plan ve bütçe komisyonu dilekçe dilekçeyle başvuruda bulunduk. Bütçe görüşmelerinin halka açılmasını talep ettik. AKP geçtiğimiz yıldaki gibi. Bütçe görüşmelerini halka kapalı yapmayı amaçlıyor ve bütçe canlı yayınlanmalı dedik. Ancak yaptığımız başvuruda reddedildi diyebilir. Ee, yine bütçenin işçilere, işsizlere ve meyketçilerle birlikte yapılması gerektiğini söyledik. Bütçede sendikaların, meslek örgütlerinin, kadın ekoloji örgütlerinin taleplerinin dinlenmesini talep ettik. Ancak bunlar da reddedildiler. 84 milyonun hayatına dokunan bir meselede muhalefet tayininin belki de doğrudan tek karşılığı olarak kara kalmış olan HDP'nin onca hedef kılınmaya rağmen hala bu ülkenin geleceğine daha fazla zarar verilmemesi için var ettiği uyarılar dikkate değerdir. Hayatın limi limi olunduğu pandemi sürecinin de o yıkım tayinle eşlik etmesine müsamaha gösterilen bir zeminde bütçenin hemen tamamının halka değil de eline kan oturmuş sermayeyle düzen insanlarına peşkeş çekilmesi haline isyana meram ortak olur. 84 milyonun hayatına dokunup onların da ellerine avuçlarına geçen üç kuruşa göz koyup doymak bilmez bir oburlukla sömürüp bir anlamda savaş gümbürtüsüne yol vermek bir anlamda eski devlet aklını canlandırmak değilse ne olacaktır? Kısası, kasası handi ise tam takır kuru bakır kalınmış bir hazinenin gerçekliğinde hiç azım azımsanmayacak bir meblağın savunma ve şiddet parametrelerinin yatırılması halinin bu ülkede sıradan yurttaş ve e, Halklara ne gibi faydası olacaktır? İki satır ekranlarda yer bulan şehir haberleri dışında sonucu yıkım yok etme zulüm olan o döngüde hayattan hiç bayi açılabilecek midir? Tam da o basittir. Tam takır kuru bakır bir hazine söz konusuyken ucu ucuna yetmeyen bir döviz rezervi mevzu bahisken Üstünü üstlük de memleket memlekeden odaklı çıkarılıp bir sirkeye dönüştürüldü. Yani bütçe halka değil de o zulmün yıkımı ve yeni diyebilakis eskinin bizzat da kendisini var edin, temsil için var demek istenir bir kere daha. 20 koca yıldır sürdürüle durulan o tahakküm aparatı dünden bugüne, dünden yarına devralınmış cüretle sununa gelen her tehdit, yıkım ve karanlık için gerekli olan yakıt, pardon para... Bedel ve diyet olarak halka kestirilmek istenen Olan bitenin var edilmiş Gümbürtüsünde ortaya çıkan nesnelliği Tam da bu döngüde çıka gelir Buna biraz daha devam edeceğim çünkü Malum hafta sonu Üçler beşler Onlar yüzler binler birbirine girdi Yine bir kesim Zengin edildi yine bir kesim Çarçur edilen paradan e, iç etti ve Ekonomimiz hamdolsun çok şükür inşallah Maşallahlarla beraber Boğuntuya konuldu İstenmeyen adam persona Non grate istenmeyen adam istenmeyen insan e, grate'den geri adımlar atıldı. Bunlara da kısa detayları vereceğiz. Ama bir müzik arası vereyim. Mr Nitro ve Hayır ikilisiyle başladık Hayır'dan. Do You Feel It Too Influenza Media ile yayınlayın almış bir EP'di. Beauty is Broken parçası gelecek ikiliden. Arkasına FX99 müzikten yayınlamış olan Sitra'nın projesi Fade Into You parçasıyla karşı radyoda olacak. Kameram karşı radyoda devam ediyor. Dedi ki, geçtiğimiz haftanın önemli potansiyellerinden biriydi. Merkez Bankası faizi 200 bas puan aşağı çekip %16 seviyelerini geriledi. Hemen ardından da vaat edilmiş olan dolar, euro, altın emtiyalarındaki yükseliş bu kıt kanaatlar haline mahkum edilmiş o ülkenin o bütçenin de nasıl en başta falsolu olduğunu da ortaya çıkartır. Yoksulu artık fakirliğinin en dibine yollayan bir ülke hakikati söz konusudur. Çünkü rantiye ve tüm o sermayenin kan bulaşmış simsarlarının paralarına para kattıkları, devletlerini ihya edip onu ve sövüşe devam dedikleri bir menzilin hali ne yeni bir hikayedir değil mi? Bütünüyle bağnazca bir tutsaklığın var dilli ve neredeyse tümden umudun zayi olunduğu, daha açlık sınırlarında bir yaşamın olumlanabilir adliylemesinin çaba sarf menzil meselesidir, meselemizdir. Kasada duvarda DEVA İstanbul Milletvekili Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun bir haberi var. Burada mali eylem gücü Türkiye'nin uluslararası mali eylem gücü Göre görev gücü FATF'ta kara para aklama ve terörizm finansmanı ile ilgili mücadelede gri listeye alınmasına değinir. Burada siyasi nüfus sahibi kişilerle ilgili FATF düzenlemelerine uygun herhangi bir değişiklik yapamamasını eleştirmiş uyarıda bulunmuştuk. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde AB komisyonu da Türkiye'nin idari şeffaf çalışmadığını ve ihalelerin açık bir şekilde gerçekleşmediğini söyler. Sivil toplum kuruluşlarının yasa içerisinde faaliyet gösterdiği müddetçe faaliyetlerine müdahale edilmemesini ve engellenmemesini öte yandan terörizmin sivil toplum kuruluşları üzerinden finanse edilmesinin önüne geçmek için de gerçek riske... Dayalı denetimi hayata geçirmesi gerektiğini ortaya koyar. Türkiye tabi bunların hiçbirini yerine getirmez. Deva olarak şunu önerirler. Yolsuzluk ve rüşveti önlemek için şeffaflık kurullarını hayata geçirin. Türkiye'de bir kara, aklama, kara para aklama ve uluslararası terör örgütlerinin nakit alışkışını gerçekleştirdiği merkez ülke olmasını engelleyin. Terörizmin finansmanının önleme kanunlarını sivil toplum kuruluşları üzerinden bir sopa olarak kullanmaktan vazgeçinler. Eskinin de artık nasıl şekillendirildiği ya da yeni denirken nasıl da geçmişin yeniden ve yeniden aralıksız güncellendiği ibret ve istikası, o uluslararası, mali eylem, görev gücü, FAT tarafından kara para, aklama ve terörizm finansmanı ile mücadele konusunda grinç isteği alınmasıdır. Ee, kanun dışı olanın bir nizam belirleyici basbayağı Türkiye'de yönelim kılan, aklın var ettiği her türden cereat bir dolu kirli para transferi, arka çıkılan çetelere vs. bağlantılarla kurulan idareler, Çabalarla o gri düşülür nihayetinde. iktidar olunsun ya da ne olursa olsun, iktidar olunsun da her ne olursa olsun halinin taşıdığı menzilde bildiğiniz uçurumdur. Dahası yurttaşlarına doğru düzgün bir yaşam standardı var edemeyen bir ülkenin yönetim katını kendi bekası için ve adına doğrudan göz yumduğu bir kara transferleri, mülk değişimleri, el çabukluğuyla var diye silah ticareti, bir biçimde ayna oyuncusu olunmaya çalışılan uyuşturucu ticareti vesaire. Birlikte o ülkesinin yeri sabit olur. Hani bir demokrasi varmış gibi yapılırken aslında demokrasinin de ucundan kıyısına gitmediğimiz çok net afaki belli olur. Bu arada e, dün gece yarısı 9.80'leri falan gördü. 9.80'inde biraz üstüne çıktılar. E, bu da niye? Merkez Bankası'nın para politikası gereği işte... E, Başefendi'nin dayatmasından sonra çıkan faiz kararı bilmem ne. Bu birine bize etkilemişti 9.5 seviyelerine kadar. İkinci saha e, Türkiye'de müştah, e, Türkiye'de maslahat güzarları bulunan 10 ülke e, Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı, e, Norveç'i, İsveç'i, Finlandiya'sı, şu 10 ülke tarafından ortak bir açıklama yapılmıştı. E, i̇çeride rehin tutulan bir iş insanı Osman Kavala'nın aslında makul gerekçelerle değil ya da herhangi bir gerekçe değil hiçbir şey öne sürülmeden tutsak edilmesinin meselesi vardı ki Türkiye'de şu anda 962 seviyelerinde dolar ee, buna karşı bir tebligat gibi diyelim. ama öncelikle de Türkiye'de adaleti çağıran, Hani kime devletleri terörist olarak adlandırıyoruz Evet ama e, bunların görevlilerinin Türkiye'de bulundukları şartlar içerisinde ve uluslararası sözleşmenin gereklerini yerine getirerek bir tavır almaları gerekiyordu. Bu, bu tavır alındı. Ve Osman Kavala'nın gereksiz bir biçimde tutsak edilmesine dikkat çeken yorumlar gerçekleştirildi. Ve bununla ilgili de konuşuldu. Pek çok payısı yerine getirip pek çok kabine ile beraber ortaya koyduklarıyla Erdoğan ya da Başamir ne çok şey söyledi. Bu arada itiraz etti. E, persona non grata yani istemeyen insan. Vurgusunda bulundu. Bunları yurt dışına olacağız? Biz bunları misafir edemeyiz dedikten hemen sonraki ilk gün gece yarısı 9.85'leri gördü dediğim gibi do dolar. Ve tabii ki bu emtialar arasındaki o 2-3 günlük gece ve kapalı çarşı denilen piyasanın kalbinin ortasında yakılan yağma aleniydi. Göstere göstere var edildi. İşte bu kara para ticareti de böyle şekillendiriliyor mesela. Ve bunlara mahkum kılınıyor bir ülke. E, buralardan trilyonlarca lira el değiştirdi. El çabukluğuyla o şirketten bu şirkete geçti. tabii bunun büyük kısmı başefendinin gözetimindeki şirketlerdeydi. Oradan altın girdi. Buradan dolar çıktı. Dolar indikten sonra euroya geçildi. Oradan yan paslar verildi. Coin nereye yatırıldı? Altcoin, üstcoin. İnanılmaz bir ant pazarı deyim yerindeyse Türkçesi. Ve bu bunların üstüne Hemen Erdoğan'ın gerginliği. Tabii ki e, bugün önemli bir açıklama vardı. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini atıfta yapılıp bu atıfla beraber Türkiye'nin zaten işlerine karışmıyoruz dediler ama hiçbir özür yok. Her şey belli belirsiz bir biçimde değil. Doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara riayet edilmesine dair de bir Uyarı savununda içinde barındıran metinlerle beraber Türkiye'ye bir selam çakılır. Ya bunu geri adım Allah'ın aslanı dize getirdi. Dünya beşten büyüktür. Vay efendim işte Başamir şöyle iyi, Başamir böyle büyük falan filan fiş mekan. Tabii ki kabine toplantısı sonrasında bunlarla ilgili konuşur. Ee Başamir diyor ki bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri bu tür meselelerde yerli milli duruş falan filan sağlanamıyor. Egemenlik haklarımız söz konusu olduğu için... Daha dikkatli davranacaklar. Yani biz buna tepki verdik falan filan diyor. Ama sen hiç bu hukuku tanımıyorsun. Hiçbir şeyi tanımıyorsun. Ve bunların üzerine çiziyorsun. Yargımızı ve egemenliğimizi hedef alan açıklamalar diyorsun. Bunları sineye çekilemez diyorsun. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımıza, yargı mensuplarımıza hakarettir falan derken zaten sen kendin işaret ediyorsun. Diyorsun ki Osman Kavala, Selahattin Demirtaş içeriden çıkmayacak kardeşim diyorsun. Selahattin Demirtaş'ın ne hikmetse Kobani direnişini selamlayan insanların üzerine bombalar yağdırılıp işte hani terörize edilip bu insanlar. O arada Yasin Bürü'nün katledilmesiyle beraber 53 kişinin öldürülmesi, geğer kalan 53-54 kişinin öldürülmesi konuşulmaz. Mesele bile edilmez. Yasin Bürü sürekli ısıtılır durulur ve Yasin Bürü'ye dair de hiçbir ilerleme yoktur. O öldürdü, bu öldürdü. Şu öldürdü Bitti. Geçiyoruz ve Selahattin Demirtaş'ı buradan terörist ilan eder. Çünkü bile bir, bir, bir, bir, bükemediği bir bilek vardır, bükemediği bir insan vardır ve onun yüzüne doğru hakikati söyleyebilecek ne Akşener'i ne Kılıçdaroğlu'su ne işte daha dün zırvalamış olan yani zırvalamış olması daha doğru yani zırvalamış olduğunu tahmin ediyorum. Sivas Mademak katliamında bir belediye başkanı numunesi olarak kendi varlığını idame ettirmiş. Ama aslında e, kimin ne olduğunu da zaten çok uzun zamandır bildiğimiz Tontiş amca Karamollaoğlu diye söylersek saati kendi hakikatini bulacaktır. Ve bir inkara bir itiraf halini dönüştürüp biz onlara işte Ermeni katliamı ne alakalı niye buradan buraya girdik onu da bilmiyoruz. Ama Ermeni katliamı yapıldı deniyor şimdi de hadi oradan be. Sahtekarlar Ermenileri yüzyıllarca yaşam hakkını kim verdi Osmanlı verdi diye bir çıkış yapmış o arada. Ee, Karamolluoğlu efendi. Bu arada inkarı bir itiraf haline dönüştürüyor koca bir asır. Her yalana başvurdukları vakit bilerek belki bilerek belki içlerindeki kötü susamadığı için doğrudan soykırıma dair hakikatleri de bildiriyorlar. Ne anlamlı hareketler bunlar bilene ve bununla kendileri madama katliamındaki belediye başkanı olup voltalı su eğitmek yerine insanlık suçlularına yol verip onlara hoş gelen bir zevattandı hasta inkar edilene bir halka daha eklenmiş itiraf cümleci de hazin bir kanıt Ümit diye de bu serzatları sunanlar utanabilir mi acaba diye Tamir etmekte fayda var. Tamil fersa ötesi bir goygoyla hayatımız şekillendiriliyor Tamil fersa ötesi bir goygoyun arasında hayatımız zehir edilmeye devam ediliyor ve bununla birlikte işte e, olması gerektiği ya da öyle görünüyor diye tahmin ettikleri şeylerin içerisinde komiklikler, bir şeyler, bir şeyler falan cereyan ediyor. Engino Skoç gibi bir keltoş CHP'li kalkmış işte kim de sormuyor. Erdoğan elçileri istemeyen adam ilan ederse kadın Büyükelçiler ne yapacak? Ha ha ha. Şimdi de komikliğin tam sırasıydı zaten. Her şeyin beter olduğu bir zaman aralığında. Böyle şeylere uzanıyor memleket. Anlatacağımız çok şey var dediğim gibi ama biraz uzun konuştuk. Gereken buydu çünkü. Sitra, leave me ve hemen arkasına Simple Souls Winter Future Retro Müzik etiketiyle gelecek. Kulak sonra beraber. Çok uzun konuşunca bazen hatlar karışıyor. Bir sürü şey var anlatılması gereken çünkü mesela en basitinden kendi başımdan dolar bazında maaşım %30. TL bazında artık sayaç bile takmayan bir ime ile düştü. Bu kesin. Bugün emtia rakamların her ne olursa olsun cebimize giren her kuruş çoktan tuzda buz oldu. İstikamet refah devletiydi. Bula bula toplama kampana dönüştürdüler el birliğiyle. Ve bununla da övünüyorlar. Bununla da övünmek istiyorlar. Bununla da bir yol çiziyorlar hani nereye varır bu ülke sorusuna yanıt da vermiyorlar. Veremiyorlar. Vermek de istemiyorlar. Zaten işlerine gelmiyor. Çünkü her şey daha böyle mülayim. Daha güzel. Böyle her şey muğlak bırakılıyor. Mesela Türkiye'de koronavirüs 232 can kaybı vermiş. 27.663 yeni vaka var. Ama bir bakıyorsunuz hafta sonu kimsenin umurunda değil. Yok böyle bir şey falan havasıyla. Artık maske bile takılmıyor. Aşılı varmış. Yokmuş. Kimsenin umurunda değil. Böyle geçip gidiyor. Avrupa Parlamentosu mesela Erdoğan bu kavala tepkisine, e, kavala çıkışını direkt bir tepkime ortaya koyuyor. Tabii ki endişeli izler öteye gidemez bunlar ve inanılmaz bir biçimde o tey dilimli sözleşmelerle istemeyen kişi krizinde on büyük elçilikte o 41. birinci açıklamalarının ardından her şey süt liman oldu falan. Biz açtık böyle şeyleri. Ne güzel Türkiye, ne güzel ülke. İnanılmaz bir Goygoy var ve bunu çevirdikleri halde insanların yüzlerine hala sıfatlarına bakabilen mesela İçişleri Bakanı gibi bir tip var. Hala tek bir kılımızı alamazlar, şunu yapamazlar, bunu yapamazlar, bilmem neler zaptlar zotlar deyip bas bas bağırıyor hala. İnanılmaz ve benzersiz bir biçimde. Almanya'dan mesela Başamir'in anlaşılmaz açıklamalarını endişeyle takip ediyoruz mesajı gelmişti. Aynen öyle bizde anlaşılmaz mesajını endişeler içerisinde hay Allah bugün de yine niye konuştu falan diye takip ediyoruz. Çünkü e, bir, bir taktı böyle göndereceğim yok gidecekler yok bilmem ne şunlar bunlar derken her şey yine bedel olarak halka ödettiriliyor. Ve bugün bürtünün içerisinde o işte yağmalar gerçekleşiyor. İçedilmiş milyonlar o kara para trafiklerini, aracılıklar, uyuşturucu ticareti, silah ticareti Allah versin bilmem ne. Ve Suriye'ye göz konulmuş Kürt topraklarına, Kürt halkının yaşadığı toprakları Kürtlerle beraber Süryaniler, belki bir nebze Ermeniler ve Araplar hepsinin beraber yaşadıkları o Rojava kırsalına yine bir faaliyet, yine bir iç saldırı gerçekleştirmek isteniyor. Mesela hani 50 kuruş için kullanılan madenlerin maliyeti tam 66 kuruş olmuş. Kalkınıyor bir ülke, şaha kalkıyor, koşa durduğu için gün bir gün daha da dibine koşuyor bir ülke. Mozambik, Zahirek ve Kamboçya arası bir refah. Endonezya, Brezilya ve Kuzey Kore arası bir demokrasi de içim üstürüdü sayelerinde diyelim. Meseleyi bu bağlamda ikinci dozda kapatalım. Simple Souls ile devam edeceğim. Cold Breeze. Hemen arkasında Bob. Ee, önemli bir prodüktör. Surfing the Anxiety, anxiety Waves. Gerçekten zamanın akışında o muğlak bırakılmış olan sinir harbinin içerisinde gerçek bir ses elimi Kulak verelim arkasından ilerle Evet efendim dediğimiz gibi bir gerzekliğin içerisinde biraz önce mesela Aslı Aydın Taşbaş'la Nevşin Mengi'nin gerizekalı kötesi konuşmalarını Türkiye'de so şey işkence mi varmış? Aynanmıyorum ne diyorsunuz falan. Allah akıl fikir versin ihsan eylesin hepsine. Nasıl biliyorlarsa Allah öyle yapsın hepsini bilden. Bak Allah kitapta diyoruz. İnanan dünün var ettiği yıkım bugün kalıcı. Tam teşekküllü bir aracı olarak bildirilen o demokrasi şablonun iktidar tatlı gelince daim bir süre kabına fon kılındığı yerde bir tabii ki hayatın esamesi de okunmayacak. Geze başkaldırısına giden süreçten ekonomik çöküşün tetiklendiği güncenin şimdisine aralıksız kılınmış terör eylemleri, çetelerin aleli bir biçimde hamiliyle kotor korku iklimi ve benzerleriyle o dönüşsüz geçmiş şimdi bu ülkenin hayatını kuşatıyor. Başefendinin şablonu olarak çıka gelen tek adam rejiminin bütün bunların üstünde var ettiği gölgelemeler o hayat istemi ve erimi ve tahayyülünü açık bir biçimde yıkıyor. Bir toprak parçasının vatan titrinin çalak bile kalmadığı tükendiği bir zemindir istikamet. Gidilen güzergahın nasıl bir çukura dönüşme var ettiği artık saklanamayan bir hakikattir. Sokağın, işyerlerinin, evlerin ortasında çıka gelen o cerahatli tutkuyla dönüşüm, mutlak dönüşüm, yenilenme diye atılıp tutulurken oluşturulan bir kırılganlık halidir. Kıyısında durduğumuz yer uçurumdur. İçine doğru itilmeye çalışıldığımız yer çukurdur. Maalesef ki ne uçurum ne çukur bir vatan değildir. Bunların hepsinin tanıyız. Bunlar hepsi de kayda geçsin diye bu sesli meram kaydediliyor işte sevgili dinleyen. Anlattığımız şeyin tamamı ya da okumak isterseniz uçurum, çukur, vatan seslimeram.tamlar.com'da bize twitter.com slash drwarp drwarp ve dius çizgi tabii ki karşıradio.com ve soundcloud.com/slash- karşıradio adreslerinden ulaşabilirsiniz. Burada bir mesele var, burada bizi ilgilendiren bir şey var ve sadece nasıl olacak, ne olacak bu memleketin hali goy ötesinde ciddi bir düşünme pratikini var edebilme istemi var. Umarım rahatsız edebilmişizdir. Bob, guilt of being a human. Hospital Records'tan haftanın vedası. Görüşünceye kadar.